Markos 4. Bölüm İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken, ''Şunu dinleyin.'' dedi. İkincinin biri tohum ekmeye çıktı.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 Büyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı otuz, bazısı altmış, bazısı da yüz kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. On ikilerle öbür izleyicileri İsa'yla yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. İsa sonra onlara, ''Siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz?'' dedi. ''Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız?'' İkincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde, yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenlerse, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenlerse sözü işiten, onu benimseyen kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Onlara kandili ''Tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler?'' ''Dedi.'' ''Kandille'ye koymak için değil mi?'' ''Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağa olan işitsin.'' İsa şöyle devam etti. ''İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız.'' Hatta size daha fazlası verilecek Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek Ama kimde yoksa elindeki de alınacak Sonra İsa şöyle dedi Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer Gece olur uyur, gündüz olur kalkar Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama Tohum filizlenir, gelişir Toprak kendiliğinden ürün verir Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte... Ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budaksalar ki, kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa, Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. O gün akşam olunca öğrencilerine, Karşı yakaya geçelim. Dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp... Öğretmenimiz... Öleceğiz Hiç aldırmıyor musun Dediler İsa kalkıp rüzgarı azarladı Göle Sus Sakin ol Dedi Rüzgar dindi Ortalık süt liman oldu İsa öğrencilerine Neden korkuyorsunuz Hala imanınız yok mu Dedi Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine Bu adam kim ki Rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor. Dediler.